oda abdest uzuvlarını güzelce yıka parmak aralarını ovuştur oruçlu olmadığın zaman suyu burnuna iyice çek hadis 1245 ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle yatıp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 Cünüb olarak sabahlardı da, sonra yıkanır, orucuna devam ederdi.